Niye böyle abi sesim yine? Ne ne gayet güzel geliyor ya. Bana vallahi senin sesin kuş sesi gibi geliyor. Bak şu anda senin sesin şöyle geliyor. Pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet Günaydın ama lezzetli de günaydın, günaydın de. duyamıyorum nasıl. sen niye sevmedin? Bir şey sevmedin oralarda gene onlarla uğraşıyor. içinden geliyor gibi ha, hissediyorum. yok senin sesin çok güzel. Bakıyorum şu anda. Hak bas, Baslar çok tiz, tizler çok bas gibi geldi bana. Yok yok sen ayaklar bir baş, baş ayaklar baş başlar ayak oldu diyorsun. Vallahi çok harika. Öyle olsa yine iyi. Yani harika. Şu anda dokunmak bile istemiyorum o derece söyleyeyim. <gülüyor> günaydın sevgili dinleyiciler. E, 9 Ekim 2013 çarşamba saat 08.20 şöyle bir ayarlamalarımızı yapalım. Ee, bir günaydın diyelim dedik Çünkü neden trafik çok yok yoğun. Birinci köprüden çıktım buraya gelemedim Ya ben bugün ikinci köprüden geleyim dedim O da çok sıkıntı Abi ben geleceğim için mi böyle oldu bilmiyorum Radyolarını ki Radyolarını yeni açanlar için birinci köprü ikinci köprü Bir kez daha açıklar mısın Okta Çünkü Ankara bu kavramlara biraz uzak ve biz oturtmaya çalışıyoruz Abi Altunizade'yi geçiyorsun <gülüyor> Onunla geçtikten Baya geçiyorsun baya Sonra... Baya beri tarafa doğru geliyorsun çetinemeçe giriyorsun tamam mı Tamam o yolun üstündeki birinci köprü Orası birinci köprü Ondan sonra o aşağı taraftaki de ikinci köprü abi. Bitti gitti bu kadar. Oradan oradan gelelim. Bunları oturtacağız hayatımızda. Birinci köprü geçiyoruz. Ama o köprü. şeyi geçiyorsun. Altunizade ile Sultanbeyli kavşağını geçiyorsun Bileşinden abi. sonra. Ee, o zaman böyle bir kavşak <gülüyor> bulunmamaktadır. <gülüyor> yapılır Oktay. Yapılır. Kavşaklar diyarı. Ee, ülkemizde güzel bir sürü kavşağımız var. Evet, kavşaklar diyarı ya. İşte her tarafı Öyle bir yer var mı? Tabii her tarafımız kavşak. Ankara'mızın her yeri doğru. Ankara'mızın her yeri kavşak. Tatlı bir ısınma sezdin mi? Ya havada ımıl ımıl ben dedim. Bak ne dedim ben? Hava ısınacak hava ısınacak dedim dedim dinlemediniz ne oldu şimdi? Nasıl alıyorsun Fahir üzerine yani ne, ne kadar yalan söylüyorsun ya bu kadar ben açık? Ben dedim ya ben demiştim. Nerede dedin ya yayında ben burada bağırdım Kurban Bayramı'na doğru hava ısınacak falan diye. Hayır ben dedim o koca karı soğukları dedim karpuz çatlatan dedim bunlar Sen geçici Sen koca karın soğukluğu dedin. Ben ben hatırlıyorum. Boca koru soğukluğu o ayrı o psikolojik bir şey. Onunla bunu lütfen birbirine şey Demek yapmıyorum. Demek ki yani bak havaların güzelleşmesini bile herkes böyle bugünlerde böyle. Kendi üstüne, üstüne alınıyor. Ne? Ve herkes Sen ben rolçuk almaya çalışıyorsak birbirimizden. Artık biz ne yapalım? Bitti insanlık biz. ya. Valla insanlığı kapatalım gidelim yani. Bayağı ısınacak gibi. Ne diyorsun nokta? Tam, Kaça gideceğiz? Tam kapatmayalım da ha. bir bakalım istersen ondan sonra tekrar gelelim. Tamam o zaman şöyle yapalım sevgili dinleyiciler. Zaten i̇çeriye reklam, bakalım. E, bir içeriye bakalım. Bir dereceleri kontrol edelim. Ben bir kaloriferlere bakayım. Onların suyuna bakayım. Basıncı ne durumda? Yanlış onlara mı bakıyorum. yanmamış mı diye bir onlara bakalım. Onları bir kontrol ederim. Ondan sonra e, bir hep beraber olalım. Hiç ayrılmam hocasına. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <Gülüyor> Çok kolay burası. Hepsi live diyeceğiz. Ve aynısını yapıyoruz. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Kadının lafına da ağzına tıkadık. E o da şey yapmıyor ya. Bir toparlaması lazım. Toparlayalım, toparlayalım diyen biri yok. Dedik dedik dinlemedi. E, 8.29 oldu saatimiz. E, 9 Ekim çarşamba da olmaya devam ediyoruz. Gündemimize bakalım. Bizim bir arkadaşımız daha vardı. Ne oldu o? Servis işine başlamış galiba yeniden Ki, ee, servis köprü sektöründe trafiği. köprü trafik mi? Yine mi köprü, gel mi? köprü Tabii canım. Gel, gelmeyecek mi? Hiç mi gelmeyecek? Gelecek gelecek. En son konuştuğumda altın Ya iyi hadi bakalım hayırlısı olsun. Gel gel gelmek üzeredir eli kulağında yani. Ee, şeyin işine son verilmiş. Ee, kıyafete karışmıyoruz ama yani ya öyle de kıyafet giyinmez diye giyen hanımefendi var ya Gözde Hanım. gözdanım. Hmm. Ee, ama tabii, ama iş, tabii ki... işleri çakıştığı için işleri çakıştı. Yani hayır tabii ki şunu bir gazetecilik faaliyetlerinden dolayı işine son verilmiş değil yani. yani başka şeyler Başka, yani. başka olaylar. Erotik abi. kıyafet giymeden dolayı değil e, başka bir şeyden dolayı. Başka mi? bir şeyden dolayı. Başka bir İsmail şeyden ben. dolayıdır. Dün bir televizyonda e, dinledim böyle geçerken. ...kanalları şey diyordu... ...tabii ki bunu bilemeyeceğiz... Ee, ...bu uyarı yüzünden mi yoksa... ...başka bir şey mi var başarısız... ...başarısız olduğu için mi içine son verildi... ...tabii ki bunu bilemeyeceğiz dedi... Hmm. ...mesela adamın biri... ...valla bunu söyle, yani mesleki başarısız... ...herkes çok mesleki alanda başarılı ya şimdi... <gülüyor> ...genç kız gibi... Özellikle hepimiz çok başarılıyız... ...ülkemizde hepimiz çok başarılıyız... ...mesleki alanlarımızda hepimiz bir numarayız... ...bizden güzel yok... <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi o zaman şey yapalım ya keyfimizi yerine getirecek. Buyurun. Ee, Katar'ın başkenti neresidir? Doha. Bravo Oktay Bey tebrik ediyorum. Ne olmuş? Ee, Doha'da Fransız futbolcu Zidane'ın 2006 Dünya Kupası'nı hatırlar mısın? 2006, 2006, 2006'da Dünya Kupası mı vardı? Valla sana haber vermeden bir Dünya Kupası yaptık. Bu da şimdi ortaya çıktı. 7 yıl 2006 sonra. 2006'da bir Dünya Kupası Doğru, yapmıştı da. Doğru 2011. Materazzi'ye kafayı çakmıştı. Aslında topa çak... Yok yok bildiğin Materazzi'ye kafayı atmıştı ya evet. Zidane. E, Materazzi de onu e, önce sövmüştü. <gülüyor> o benim bacıma sövdü <gülüyor> demişti de o da onun üstüne şey yapmıştı. Ne kadar, bu ne konuşma kadar konuşma zor bir kelimeymiş ya sövmüştü. Sövmüştü mü? Sövmüşsü mü düşün bir de. Of. İsteksiz olarak çok istemsiz olarak. Neyse e, evet. bunun heykelini yaptılar. Materazzi'nin. E, Materazzi'ye kafa atan zidan heykeli. Üstelik de Doğan'ın sembolü haline geldi. Kimileri diyor ki yani... <gülüyor> yani dedikleri de yani heykel mi çirkin? E, kimileri İslam'a aykırı buluyor. Kimisi e, centilmenliği aykırı buluyor. ama İslam'a mı aykırı buluyor? He, yani niye o aykırı buluyor? Ee, Çok herhalde şey yapmamıza gerek yok. Herhalde evet. Niye Katar'da böyle bir şey var? Bakayım Zidane, şort falan giymişler. İziden sempatisi ve e, kaç sene sonra? 7 sene sonra. Herhalde bir şey... Ne bileyim ya 5 metre uzunluğunda falan heykel yanlış anlaşılma nokta be Yani hani böyle. Zidan 5 metre. Bizim böyle yüksel caddesindeki gibi o ayakkabı boyayan adam gibi falan böyle hani görülmeyecek gibi ya da böyle hani araya serpiştirilmiş Bir deppenin üstüne gayet güzel bir şekilde konmuş. Ee, ülkedeki ilk insan heykeli bu arada. Ha öyle mi? Ha Katar'ın başkenti doğadaki ilk insan heykeli. Hmm, o yüzden tamam, o anlaşılır. konu ortaya çıktı. Ama yani ilk yaptıkları heykel de bu oldu. Ya da yapılmış heykeli ilk oraya getirdiler. Kimde o şey... anı ölümsüzleştirmek için biraz geç kalınmamış mı? Ya yani 7 sene geçmiş. Heykel dünyasına girmek için de sence biraz geç kalınmamış mı diyebilirsin de. <gülüyor> şimdi... ya o da doğru da konu seçimi olarak da bir güncelleme yani güncel olmama durumu var. Ya yeni bir konu seç. hiç, mi, hiç mi Demek ki <gülüyor> sağlarımızda çok... hiçbir başka olay oluyor. Ay canım yani çok etkilenmiş demek ki e, insan biz. Zidan da seviliyor biliyorsun aslında sevilen. Qatar'da yani. mı işte şu anda Zidan ben onu da. Zidan Katarda mı bilmiyorum. Belki bir gitmiştir yani olabilir. Bir kere gelmişti. <gülüyor> iki gün. Hafta sonunun birkaç ama kaldı gitti. <gülüyor> yani tabii heykel, heykele girme konusunda da çok şey yapmış da ben o Sakarya'daki şeyleri çok seviyorum bu arada ya. Ya ben de çok seviyorum canım. Sen güdük, güdük küçük falan dedin ama. Hayır güdük demedim. Ya sen de beni şey yaptın ya heykel küçük, küçük düşmanı. Küçük küçük. Hayır küçük fark edilmiyor bazen bir de o kalabalığın içerisinde zart diye karşına çıkıyor. E işte bir, onun esprii çok güzel. Bir onun cümlesi de o yani. Tamam, ben fark cümlesi... edilmiyorum kafanı çevirdiğin an her an yanında yamacındayım mesajı veriyor. <gülüyor> Bana en azından. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir mesaj vermese de geneli. Tamam katılıyorum arkadaşım. Orada bir tane şey var. Ne var? Arkadaşım Ay var. Ayakkabı var. Arkadaşım mı? Yani sen Büyü satan mı? şekli çocuk var. Sen az önce arkadaşım mı dedin benim ben, Anlaşılmadı Oktay Bey. Akıyor program akıyor. <gülüyor> ayakkabı boyacısı yok Fahir orada. Bir tane bankta oturan... Bankta oturan var, abi var. Abi var. Bir tane kadıncağız var galiba şallı. Değil evet. mi? Evet. Yoksa o başka bir yerde miydi? Abi bayağıdır inmediğim için ben bilmiyorum yani varsa bilen. Ayakkabı boyayan çocuk yok ya orada. Çocuk değil şey adam, adam çocuk ya var. adam var adam. Şey çocuk. Koca adamında da Brüksel'de diye biliyorum ben. Ha yok adam bildin adam ayakkabı boyuyor. Yani ayakkabı boyatısı adam diye geçer yüksel ya. Caddesi'nde. Vardı yani benim ilk yaptıklarında vardı. Kim aldı onu kim aldıysa şey yapsın söylesin bana Ben ya. hiç öyle ayakkabı boyacısı diye bir şey şey yapmadım ya. Belki ilk yapıldı. İlk o yani yüksel caddesi açılırken açılışta vardır. <gülüyor> Birikten. Sonra kaldı. Bunlarda şey falan diye. vardı ya vallahi olmadı. vardı. Olabilir canım. Ama Şimdi orada beni mı? heykel kurdu. Yemin ederim diye o olgunların şeyindeki olmasın olgunların başındaki heykel. Ka kaç tane ayakkabı boyan Heykeli bir olabilir Bir tarafında bir tarafında madenci heykeli var. Hala duruyor galiba o. Madenci heykeli de yok. Gidik. Nasıl Camı gidiyor. kıran madenci heykeli demiyor musun? Evet. Hani? Camı kırmışsın diye. Evet. O di, o gidik. Yok Marto. Yok o yok. Benim gördüğüm yok. Vallahi bilmiyorum. Şimdi kol şey, pozisyonuna geldim valla. Süpermiş hafızamız yalnız ya. Yani. Bilen varsa o heykellerle ilgili bir fikrini alayım ya. Bu heykel dünyasında ne oldu ne bitti bir şeyimiz Yüksel olsun. Yüksel sadece tam olsun. hangi şey? Bir bankta oturan... Bankta oturan birileri var. var onu biliyoruz. O ya fix. Var. O, o fix. fix. O fix. Ama onun dışındakileri tam olarak bilmiyoruz yani. Neyse Doha'ya hayırlı olsun eğer bu hayırlı heykel konusunda... Tabii. E, tam bilgisi olan varsa bu konuda da bizi bilgilendirebilir. Açılışı Ona... yapmışlar mı yani? Açılışı yaptılar. İlk heykelleri de Zidan'ın kafa atı heykeli oldu. Hayırlısı uğurlusu olsun. Kimle açmışlar? Zidanla, Materazzi getirseydi. Zidanla, Materazzi. İşte Materazzi'nin ka... Materazzi bir daha herhalde gelmez canım. Getir canım niye gelmişsin ya? ya Söylenmiş diyen adam niye gelmişsin Ha öyle doğru. söylemişti o sonradan değil mi? Tövbe ben canım. sövdüm. Ben bunun bacısına sövdüm. Bu da bana kafa attı İlk diye. İlk başta söylemedim dedi. Sonra sövmüşsüm diye açıkladı yani. O yüzden gelir yani. Bir de bizim o adamın ismini biliyor olmamız tamamen bu olayla alakalı. Materazin evet, mi? Evet. Bu kadar sene futbol oynadı hiçbir şeyini göremedik. Bir kafa yedi. Kafa yedi bir düştü müştü bir şey oldu. Ondan sonra öğrendik valla. Valla ben şu heykel konusu aklıma takılı. Onu bir halledeyim de ondan sonra şey yapayım Oktay'a. Ya. Tamam hadi bakalım. Bugün bir 80'lere boyayım mı seni? Aa bu adam yokken çok güzel bilgiz çalacağım. Bilgiz dediğim için de iyice gıcık olacak. Halbuki bilgiz deniyor. Ama bilgiz demek de o kadar zevkli ki sevgili dinçler. Şuradan bakın. Hemen ekliyorum. Sanatçımız kimdir? Bu sanatçımızı bize biraz açıklar mısınız? Oktay Çal abi? bakayım biraz. Bir dakika. Aynısını yaptığımız bir sanatçı mı daha önce? E tabi canım. Bunun ha, neyi çalalım? mı Alignment? E, trajedi çalayım ya sabah sabah. Trajedi. <gülüyor> trajedi. Çok güzel trajedi değil mi? Trajedi çalıyoruz. Valla çok güzel. Hadi bakayım. Dün yolun sonu vardı mesela. Bugün de trajedi. Trajedi. sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar bir saniye Yok, bir saniye beyefendi seal bakar bey. mısınız bir saniye seal bey bakar mısınız ay dinlemiyor bu adam kimseyi dinlemiyor bir saniye çok çok bitti. o haydi kulubundan sonra çok ya çok bir yaplandı. saniye beyefendi ben size söz vereceğim lütfen Şöyle buyurun teşekkürler. Seal'ın <gülüyor> Türkiye şubesi. Kim? F. <gülüyor> doğru mu? Yani doğru tabii ama yani Seal sevenlere şey yapmayalım. Ya ne sevi Seal, zaman. Seve, seal bakınca göz göze getiriyorum. Yani bir Seal'ın kafa bir hemen... Hop doktor. Bir de Ankara'nın Mehmet Ali Erbil diye bir şey var. Ankara'nın Mehmet Ali Erbil onu bilemeyeceğim Oktay. Öyle bir şey var. Onu bilemeyeceğim. 5-10 on sene önce ne oldu bilmiyorum. Bu arada Nobel e, ödülleri yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Var mıyız bu sene Oktay? Bakıyorum. Aday adaylığımı açıklıyorum. Nobel'e aday adaylığımı açıklayamıyor muyum? Maalesef fizik alanında da bize gelmedi ödül bu sene. Fizik. Bana birisi o Nobel'de bu elitte de kitabını yazdı diyecek miyim? Böyle bir ödül gelsin sen şey dersin Ya tamam çok teşekkür ya ederim batmayın. ama Neden bana verdiniz Neden? ben anlamadım yani Neden ben çok teşekkürler <gülüyor> Hayır Gözüm önünde gerçekten ya Sana böyle bir Nobel ödül ben gelse Ben bir de keyiften <gülüyor> ağzım kulaklarımla <gülüyor> <da gülüyor> konuşmamı yok Nobel gözümün önünde ya <gülüyor> çok, çok çok heyecanlıyım <gülüyor> ha, çok, çok keyiflendim Fikri bile bir heyecanlandı kirli... Galiba oradaki para biraz daha heyecanlandı <gülüyor> yo, Sorar mısın niye, niye bana verdiniz diye sorar mısın Gerçi Nobel, Sormam. Ödülü... Ey Nobel, derim. <gülüyor> Nobel ödülü verirken açıklanıyor yani de neden <gülüyor> verildi neden verdik teşekkür ederim bir galiba geçen sene Avrupa Birliği'ne verildiği zaman açıklanmadı çok saçma olur diye Evet. <gülüyor> herhalde o ne açıklayacaksın açıklanacak bir tarafı yok ee, Nobel fizik ödülü kime verildi haberin var mı verildi mi Açıklandı tabii. Aa, ben de adaylar ama... açıklanıyor diye. Hiç adaylar açıklanmadan lak lak lak dağıtıyorlar mı? Var zaten ya adaylarımız sabit demiş. Adaylarımız sabit, ödüllerimiz tatminkar. Tatminkar demiş. Yeni Nobel'in ee... Nobel yeni sloganı bu olacak. Hayır. Adaylarımız sabit, ödüllerimiz tatminkar. Peter Higgs ve François Englert. Aa. Ben bu isimleri bir yerde duydum daha. Bir önce. tanesini bilmen lazım hayır. Ya isim ya soyad olarak. Jern. Bravosunuz. Jörn derken Faye Bey, CERN yani CERN. Kimilerinin yöresel olarak CERN dediği. 19... Şey değil mi onlar bu ne parçacığı? Higgs bozonu. Higgs bozonu. Yani parçacık başka parçacık. bir deyişle Higgs bozonu. Tanrı parçacığı olarak geçen. Tanrı parçacığı şey. olarak geçen ama Peter Higgs'in aslında nerede bu Allah'ın cezası parçacık sonra ortaya, ortaya çıkan 1964'te bu lafı ediyor ve daha şimdi yerini ee, buldu. Daha şimdi yerini buluyor. Bu o öteki adamın ismini hiç bilmiyoruz ya. Öbür adam yani da... O, da Nobel o adam hala o. yaşıyor mu 1964'te ettiği lafın üstüne? Peter Hicks mi? Hmm. Yaşıyor yaşıyor. 80... Geçen sene şey diye laf vardı. 82 yaşında hala bakıyor. Bu Maşallah haşa, o, zaman bu. o zaman bu senin 83-84 yaşında. Onun 30'lu yaşlarının başında etmiş. Çok güzel. Ee, ama bir rivayete göre bulunamamış. Yani... Parçacık dışında Peter Hicks de Zaten Nobel kazandınız diye söylenememiş. Ha, adresinde Açık, mi? Adresinde bulunamamış. Telefonları falan da ulaşılamıyormuş bir şekilde. Haberi olmadığına hay Allah, dair. Ya, hay Allah. Hiçbir arkadaşı da mı yok bir şey mi olsun? Yani bana şey olsa oktay bana çıksa. Ben bana çıksa dedim bu piyango gibi oldu Nobel de. <gülüyor> yani ee, sana, sana verilmişse sana çıkmış. Beni çık bulamasalar yani şey yapamayacak. Bir ikinci telefon numarası bırakın. Size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası var mı Hicks Bey? Lek. Hemen vereyim. Şöyle söyleyeyim Arkadaşımın numarasını vereyim. Oktay Bey. Ben bütün bütün bir şekilde sana öyle bir e, şey verilse. Nobel ödülü verilse. Ben bir şekilde muhakkak ulaşırım Oktay, sana ya. Abi, çok özür diliyorum. Çok özür <gülüyor> diliyorum. Stüdyoya yılan girdi. <gülüyor> Hatta sevgili dinleyiciler stüdyoya şu an itibariyle ilan girdi. Aman metafor yapma Fahir Bey diyenlere hemen A cevabımız hazır. İlan gibi taşları taramış. Dün berbere gideceğim demedi mi bu koca kafalı adam? Dedi. Şimdi bana, üstüne bana deri ceketvari bir şey. Saçları geriye taramış. Sevgili dinçler, nasıl size sormuyor? Bana da sormuyor Fahir. Ben evrene veriyorum mesajımı. Şimdi birazdan bu konuyu irdeleyeceğiz. Ee, adam otur yerine de ben. Birine benzemiş Yerine benzemiş. benzemiş? voltaya benzemiş ben sana söyleyeyim. Değil yok. Vallahi billahi. Değil. Hoş geldiniz. Esas. Bir saniye beyefendi, bir saniye. Aynı kelime üzerine yoğunlaşmaya devam et. Esas esas değil. Esas esas. Esastan o zaman geliyorsun. Şimdi bak. Yok esas, yok esas demen lazım. Abi. Benim çok merakım yok zaten yayına girmek için. E, onu biliyoruz zaten bu saatte geldiğine göre çok meraklısı olmasan gerek. Beni kime benzettiğinizi e, çıkaramadınız. Ben bi şöyle ver. bir kopya versem size. Ver bakayım. Ver. Emperyal Türkiye desem. Emperyal Türkiye. Ha telekinezi mi? Evet. Hayatta en örnek aldığı kişilerden biri Yiğit Bulut Ustay'la. Ha Yiğit Bulut Ustay'la kafa kafası. Ondan. Sen şöyle de sürdün mü? Ee, üç gün önce sürmüştüm <gülüyor> Üç gün önce sizin en son eve ne zaman şöyle alınmıştı Ege? Nasıl ben üç gün önce ya bu parlayan ne zaman kafanda? İşte onu suyla birik, ıslattığın birik, zaman bunun şey kafasına su değmiyor ya Suyla ıslattığın zaman tekrar tekrar kullanabiliyorsun aynı jöleyi Klişe Vay. yıllarındaki mi kullanıyorum Nasıl ortaokul <gülüyor> ayakkabılarımı kullanmama şaşırmıyorsunuz da Bunu kullanacağını mı şaşıracağız çok güzel valla Yılan gibi olmuşsun hayırdır? Sen servis sektörüne geri mi döndün? Birinci sorun bu olacak. İkinci sektörüm bu havan kime? <gülüyor> Adam stüdyo. diye Ben de bir genç kız olarak yüreceğim. Hopladı. Vallahi gerekli olan bütün soruları Fahir sorduğu için ben de dinliyorum. Bunlara cevap istiyorum ya. Niye öyle girdim böyle bir havalı bir şey bir şey oldum yani. Rahatsız oldum. Bana kur yapıyorsun gibi ben, hissettim. Ben normal girdim. Sen bir etkilenince ben de şey yapayım dedim. <gülüyor> tamam abi ben etkilendim. Siz biz dan geçeyim. <gülüyor> Yayın, yayında da güzel bir Phil Collins falan bir şey <gülüyor> Aa, şarkı çalın. Fil, şey diyorlardı ya Phil Collins'in parçaları azdırıyor insanı diye zamanında. Fire işte o sana göre ben Bana göre değil canımın içinden dolaba çay desen şey <gülüyor> o parça da beni azdırır Oktay. Ne bu yoğurt? Bak <gülüyor> işte yani yoğurt koydum dolaba doğru bak. Ben öyle girseydim gene demek ki sabah çünkü demek ki kesin yoğurtlanacak bir şey var üzerinde. evde mantı olabilir. 2 Yoğurtla inecek yemekler. Ispanak kavurması olabilir o yüzden. Ben biz sana güzel filkolins Sen Gerek yok ben... <gülüyor> yok yok. Çalalım sana bir filkolins. Sana bir filkolins yap. Otur otur. Ben altta filkolins çalmadan şu anda artık rahat edemem. Tamam. Esas sizin diyecek lafı söyleyeyim mi? Ha, söyle bir dakika dur. Bak bak bak. bak. Bir dakika fil. Evet söyle. çocuklar sohbete devam ederim ya ya ederiz o sıkıntı yok da <gülüyor> sıkıntı var bence Phil Collins. biraz sıkıntı vardır. Phil Collins'i ben yanlış mı yazıyorum tek leyle mi yazılıyor Ege ile sıkıntı var <gülüyor> Ege ile sıkıntı var yeni programın da da duydun mu Nobel, Nobel fizik ödülünü Biliyorum, kazanan... 50 yıl gecikmiş Nobel Nobel değildir ama 1964'te açıkladı ama açıkladığı için mi tam olarak layık görüldü yoksa insanları ya bu Higgs bozonu ne diyerek kuantum fiziğine yaklaştırdığı için mi yani şimdi yani çünkü büyük bir 50 yıl önce bu ilgilendi yani Siz bu Siz bana konuyla. 50 yıl önce inansaydınız bu kadar milyar dolarlık Sörn yatırımına gerek kalmazdı demiş adam. Ama yani şimdi... Gel gör ki. E, ne? 1-2 milyon dolar çeklerde 50 50 yıl önce. Niye ya? 50 yıl önce... O zaman kurduşuktu ya. ya o zaman daha X mı kolay pozonu, Çok güzel fikirmiş Oğlum o zamanın 1 milyon Versenler doları zaten... Kapanacaktı. Şeydi. O zaman diyor ki ucuz ucuz alırdık. Ayıp adamı. Rahata 50 yıl öncenin parasıyla iyi paraydı ama şimdi... Şey tabii, dese Higgs... Çok haklı yani. inanmadınız bana. Ne oldu şimdi? Ne oldu Zaten şimdi? yok ortada yokmuş. Gitmez tabii canım. 50 yıl önce neredeydin? Gitmez değil ya, yok. nerede dolusun diye şey yapmış orada. Yani Nobel e bir Naledes gazete şey diye. yazıyor ama. Ne? İşte İskoçya'daki üniversitesinde odasında. Hatta ee, doğrudan okuyayım da bak ne kadar yalan olan olduğu ortaya. Yani biraz öyle geldi bana. Bulamadıklarını not mu bıraktı? Aslında bir, bir taraftan da bulamadığı diye bir şey gördüm internette. Ama şey demiş. Peter Higgs profesörlük yaptığı üniversiteden bir açıklama yapıldı. Açıklamada bu onurdan dolayı büyük şaşkınlık yaşadığı ve bu keşifte emeği bulan herkesi tebrik ettiği bilgileri yer aldı. Ben yarandı. öyle bir şey demiştim ya <gülüyor> Ta, tam ne ortadan. "Ben bozon mu?" demiştim. "Bizon mu?" ne demiştim ona demiş. Bozon bozon demiştim. Bozon bozon dedim dedim dinlemediniz. Ne oldu şimdi? Başka bir bozon var mı dünyada? Dünyada iki tane bozon vardı. Var tabii canım. Higgs'in Higgs'in bozonu var. Fizik, özel, özel isimle Lik... anılıyor mu bilmiyorum da. Semt bozonları da mı var? Tabii. Ayrançı bozonu var mesela. Ayrançı bozonu ah, var, organik bozonu. Tabii. Organik bozon. Her her 100. cumartesi de bozon var her aslında. Her pazar mı ne gelir? Yani yani gelir şimdi burada espirileri bir tarafa bırakırsak mühendis olarak bunu tıkır tıkır anlatacak evet, sensin abi. aslında. Ama bunun zamanı ben da bozon yok. Ben sosyal bilimciyim. Şu sosyal bilimci şapkamı takmadım bugün çünkü saçlarımı geriye yatırdığım için. Mühendis olarak ne bekliyorsun benden bilmiyorum bozon ama nedir, ben sana... Bozon nedir? Bozon nedir? Açıklayın. Higgs yani bozonu bize 50 defa anlattılar artık. Yani meraklısı öğrendi ne olduğunu da... Higgs biliyoruz ama bozon... Başka dediğim... bozon. Efendim mesela sarımsak bozonu. O da mesela tatlı bir sarımsak <gülüyor> kokusu. kokusu. Koku ver... Yani ağızda koku bırakmaz. Tadını verir mesela. Şöyle kuantum fiziğinde benim hatırladığım tam sayılı spinleri olan parçacıklara bozon deniyor. Ha. Tam sayılı spinler mi deniyor? 0, 1, 2, 5, 6, 12... Ha. Bunlar. Yarımlar mı var? Bir de yarımlar var. Spin dediğin bir olup sonra kaybolma şeyinde. Evet, spin deniyor. Evet. Ona deniyor. Yani şöyle Ay, e güzel şöyle söyleyeyim. Egebey... Şöyle söyleyeyim gibi Hiç spinimiz kalmadı. Ya da Bu şöyle söyleyeyim. Bu fizik gibi değil. Gelmeli gitmeli. Tamam gelmeli gitmeli. Zaten kuantumun Espresso değil mi? Bildiğimiz fizik gibi gitmeli. olması değil <gülüyor> mi? Gitmeli, evet, Yok canım kuantumun birinci kuralı. Bildiğiniz fizik gibi değil. Ama içinde niye fizik geçiyor o zaman? Yani Madde ile mananın, mananın bir araya gelmesi Mana arasında Opa! gidip gelerek ne yapıyor? Kuvvetli. Kuvvetli. Ama kuvvetli Kuvvet taşıyor denirsem, yani. Bayağı kuvvetli yani. yani. diğerleri de bozun ama. lezzetli, lezzetli bozondi. Çok güzel çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Çünkü bu verdiğiniz örnekten <gülüyor> çok güzel anlaşılıyor belli. Gö gösteriyor. Evet. Yani o yüzden e, yani şey bir şey. O. herkes sussun. Herkes sussun. Modern sabahlar. Modern sabahlar modern sabahlar <gülüyor> 103.1 radyo tülesiniz modern sabahlarda yeni bir saat başladı radyoların başındakilere bir kez daha günaydın Aa, vallahi çok güzel yaptın Ege şimdi şöyle bir durumum <gülüyor> var Hayatımız benim değil. ben bu sabah pek konuşmayacağım galiba hani faal üstünde bir etki bıraktım ya stüdyo girdiğim <gülüyor> andan itibaren <gülüyor> evet adam çok yakışıklıydı ama ağzını açınca bitti <gülüyor> <gülüyor> o durum olmasın diye yani çok dikkatli seçiyorum kelimeleri <gülüyor> ve e, seçtiğim kelimeler de 2 3 tane olduğundan yani seç seç, seç abi aynı seçiyorum. Yalnız bir şey fark ettin meyge Geldin bilgisayar geldi seni tanıyor mıyım? Bilgisayar mı? da de coştu demek ki. Bilgisayar, bilgisayar da de coştu demek ki lezzetli <gülüyor> bilgisayar oldu ortaya çıktı. Vallahi bu adam gelince bana hiç sesini çıkarmadı. Bu gelince yerinde Vay, duramıyor. Şey demek ki hissediyor olabilir istiyor. ya. Bugün radyoya girerken kapıyı nasıl açtığını hissediyor olabilir. Bu cihazlar birbiriyle arasında iletişim nasıl kuruyorsa... Nasıl açtın ben... Oktay Allah aşkına şimdi benim adım şeye çıkacak. Bak şiddeti o yapıyor. Ben kapıyı şey yaptım. Şiddet bilgisayar kasasına da olsa karşıyız. Vallahi Doğru hakikaten. Yani, bugün bilgisayar kasasıyla başlar yarın bana döner. Şöyle tık tık tık tık diye yanından Yok, şöyle Yok Oktay öyle gaz var. alma gibi olmuyor. Çocuğun gazını alır gibi yaparsa o ha, anca şey oluyor. Kim o? İşte bak adamı ağzını açtığı noktada... Açınca ablet! <gülüyor> Ay yeni saatin başından hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Kusura bakmayın kendi aramızda sohbete daldık sizinden Güzel olarak da geliyor. Ya. Vallahi billahi ya şey tadilat varmış ki <gülüyor> olmuyor bir de, bir de sıklıkları da. <gülüyor> arttı. arttı yani Doğru böyle. Şey. Gayak <gülüyor> arsızı oldu ya. Vallahi. Sen onu ayağının önüne koysana ya. Her seferine, diyor. Her seferinde <gülüyor> <Sen> eğiliyorsun <gülüyor> Elinle vuruyorsun. Yalnız bak nereden koşuyor. ne noktaya geldi. Bu eskiden bilgisayara vurulmadı konusunda şeydi böyle. Pıt pıt gibi bir şeyleri vardı. Şimdi daha kafa aç, göz aç, giriyor. Açıldı. <gülüyor> Vallahi açıldı. O sandalye oturur oturmaz çaktı bir tane. Hiç sesi geliyor mu yani gelmiyor da Yani bir daha hakikaten bilgisayar da bazen şey demek zorunda hak ediyor ya. Yemin ediyorum böyle bir uyuz ses çıkarıyor ki. <gülüyor> Bence de hak ediyor. Ben vurduktan sonra pişman oluyorum ama. Sonra bakıyorum gene... Bak susuyor o ilk darbenin etkisiyle. Sonra tekrar uyuz uyuz başlıyor. Bakışa <gülüyor> bak. Işe bak Göz teması kuruyor Egebi bilgisayar. Bir yanda ya. öbür <gülüyor> bilgisayar var. Hiçbir şey yapmıyor. Kurunun göstermez. yanında yaş yanmasın diye ikinci bilgisayara vurmuyor. Bak, bak, korkuyorum bilgisayar, valla girişecek diye korkuyorum. Öbür şey bilgisayardan hiç ses yok. Örnek alsa onu yok. Hep böyle başka şeyler. hızarları falan örnek alıyor. İki senelik bu acaba bilgisayar? Sorsana yok. kaç senelikmiş o. Sen kaç senelik sen? İki. <gülüyor> İki. İki. Ben bilgisayar kursuna gitmiştim. Dört tane kasaya aynı anda tekme atan hocamız vardı bizim. Hadi ya. Valla. Bay Mia Vay diye şaşıyorduk. Valla. Bunun bir fanına bir şey yapmak. Aa bu. Çok teşekkür ederiz ya. Kabraks Kabraksis galiba <gülüyor> ee, adlı dinleyicimiz Twitter'dan bize şey yazmış. O yaptığınıza per perkusif bakım deniyor demiş. Hımm. Yani ya. küzlüklüğü aslında bakım Tabii. yapıyoruz. Bakım yapıyoruz. Vurmalı per... yani. Vurmalı. Evet öyle şey. perküsif dedi. Şey. O fanların arasındaki tozcuk o darbenin etkisiyle dökülüyor ve rahat dönmesini sağlıyor anlık. Çocuğumuzu perküsif eğitimle yetiştiriyoruz. Ağzına, burnuna perküsif. Çocuğun, çocuğun tozlarını döküyoruz <gülüyor> aynı zamanda silkinmesini sağlıyoruz. Silkelenip kendine gelmesini. Ne kadar güzel. Teşekkür ediyoruz. Espri var mı? Espri? Şaka mi? var mı? Şaka. Boyuna, espri, man şaka bankasından var mı şakamız Oktay? Bir, bir bakıyorum ben. Bir bakıyor Oktay çünkü sen şey yaptın bizi bir oyaladın. Ben Çin'de sek... bir okul e, mesafe ayarını yaptı. Güzel 88, olmuş. 88-89. <gülüyor> Sanki mesafesi. Yeni, artık yeni mesafe. Bundan sonra romantik ilişkiler yani flört yaşanmaması için ya da yaşanacaksa da en fazla bu kadar yaklaşarak yaşarabilir demiş ee, kim onu bilmiyorum ama yarım kimdir metre kimdir büyük ihtimalle Çin'de yarım metre okul ya zenginler yes, no gibi. <gülüyor> Esprim Derin mi? sessizlik <gülüyor> evrende kayboldu. Ağzını bir açtım fıs. <gülüyor> orta öğretim kurumunda... Orta öğretim kurumunda şey mi? Vallahi yani var, romantik evet. ilişkide değil de Ortaöğretim orta kurumunda zaten... sen kurallarla durdurabilir misin ergen olmuş adam? Yani kurallar zaten uzaktan uzaktan seviyorsun. Ya da yani ne kadar uzaktan uzaktan seviyorsun. Biz de eskiden uzaktan seviyorduk. Şimdi... Aşklerin en güzeliğini mi yaşadın Fahri? Yarım metre yine flört yarım etmek için şey de bu Yeterli galiba. gene hani ne ya? Vallahi vallahi mi? Ya. İşi, iş, mi burada? İşi bilene şeydir yani. Yarın yarım metre iyi demiş adam. Yani. Yarım metre çok şeydi ki. Ya. Çocuklar da öyle demişler. İyi iyi bayağı. Iyi. Zaten ne koyarsan koy kural olarak Buna itiraz edemeyecek. Koy 6 metre 7 metre. Aynı merdivenleri kullanabiliyorlar mı? Evet. Koridordan yukarı. kullanabiliyorlar tabi. Hmm. Aa. Aa saçma şey dememiş mi ya aynı şeyi, merdivenlerden kızdan çıkıyor yüreğim sızlıyor falan gibi bir açıklama gelmemiş mi? Yok gelmemiş ya. Niye gelmemiş çok da bak iyi bak ya demişindi. Bak şimdi de işte böyle kural koyamıyorlar adam gibi. Ondan sonra bir buçuk milyar oldu nüfus. Olur tabi tabi. Adamlar şeyden korkuyorlar ota. Şimdi orada açıklaması var adamın yani Niye abi. Ne diyor yani biz korkuyoruz. Ülke olarak korkuyorum ben demiş ya o şeyden. Eğit ortaokul. neydi ne burası burası. Orta ortaöğretim kurumu. Ya, ha ortaöğretim kurumu. Içinde... Ortaokul diyemiyorum artık ya hangi kentindeki ö, okul yani baya. Yani adam diyemiyor ki biz korkuyoruz. Bak halimize bak, etrafımıza bak insan. Bir, bir noktada şey yapıyor. Ürkü nasıl ki şeyde e, adamlar bunlara karşı değiller. Pandalar konusunda nasıl duyarlı olduklarını biliyoruz Onlar cinsellik konusunda yaşasın diye ellerinden geleni yaptılar. Evet. Ama yani öbür taraftan bakıyorsun. Ülke olarak bir buçuk milyar sınırlarında olan bir ülkede Birbirimizden biraz uzak duralım diyor ülke olarak Pandada diyor. da insanlar da şey değil mi? Panda kadar değerimiz yok. Pandaları He. teşvik, insanlara engel. Köstek. Yani ona teşvik, buna köstek. Resmen ayrımcılık. Resmen ırkçılık Ortaokul çocuklarına yapılan, genç arkadaşlarımıza yapılan. Bir ayrımcılık. panda kadar olamadık diyor. Hakikaten yani ortaokul çocuğu diyor ki pandalara böyle diyorsunuz. Bize geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Şu panda kadar değerimiz yok diyorum. Çin aksanıyla konuşuyor. yok doğuracağıma panda doğursaydın da bu. Hep öyle konuşuyorlarmış. Orada bir anne ilenmesi duydum ben. Neden olduğunu anlamadım. Seni doğuracağıma panda doğursaydım diye bir Çinli annenin. Çünkü çok rahattı o yüzden. O Küçücük doğuruyorlar ya o vücuttan hiç beklemediğin kadar küçük bir şey çıkıyor ya. Pandadan mı? Pandanın yavrusu dediğim valla koca pevya, cüsseli hayvan şu fincan kadar şey doğuruyor ya. Panda doğuruyor. Onu doğurmakta ne var çok affedersiniz. Hakikaten ha. Pandalarda bir sıkıntı yok değil mi artık? Yok yok, maşallah. Sıkıntı tam gaz. Bir peklik sorunları vardı, o geçti herhalde. O değil da mi? geçti tam gaz devam ediyorlar. Ama yani artık bu kadar senin ne derler semeresini alıyorlar. Boy boy gösteriyorlar işte ya. Her sene şu kadar ürettik, bu kadar ürettik. Gerçi orada Vallahi bizim arkadaşlar da bir Üretme projemiz ama var. Ama lezzetli değil. Trakya'da arsa alacağız. Yerli panda üreteceğiz. Abi üretin Önce ya. Önce ne ekeceksiniz? Bambu mu? Bambu, bambu ekeceğiz. İki mi? sene bambu ekiliyor abi. Çok güzel proje. Bak bu olur. Evet, bambu yir, desteği varmış. 20 tane panda alacaksın. İki sene içinde o 50'ye çıkacak. Nasıl? Ben hayatımda bir kere panda gördüm. O da <gülüyor> resmen tam anlamıyla lezzetli panda değildi. Nerede gördün? Kızıl panda diye bir şey vardı işte bu New York'taki hayvan bahçesinde. Ha. Panda var panda var siyah, diye bir siyah, şey. Siyah, yani pandanın pijamalı şeyi değil mi? Ne o Pijama değil Paçalı. parçalı. Parçalı bir şey olmasıyla var. Parçalı Yok, formasıyla. Bu küçük ayı, ayı gibi. Ayı da değil. Kızıl. Kızıl da değil, böyle bir ufak kahverenge gibi mi? Tüylü bir hayvan. Kızıbanda değil mi ona? Kalın maymunumsu bir şey. Her evet. şey yalnız söyleniyor ya. Renk bir şeyimiz var yani. Sıkalayı doğru dür. rengi falandır yani. Andam gö gözleri konuşuyor. Ben bana. kimi takip ettiğim için şaşırdım. Vallahi adamın yani, çok tadı kaçmış. Hayattaki Onunla en biraz... büyük pişmanlığım duru. Penguen vardı. Penguen de dediği böyle bir suda yüzen bir hayvan. Şöyle Ördekten farkıyor. Şöyle söyleyeyim gibi. E, ben de dünyayı yeniden keşfediyor. Ben de Viyana'da gördüm pandayı. Gerçek panda mı gördün? Gerçek lezzetli panda gördüm. Ay ne güzelmiş. Ama öyle çoktu. Yani bir şeylenmedim Bir mi? şey kaybetmiştiyiz. Yok zaten. Kızılından çok güzel. da anlaşılıyordur nasıl olduğu yani. Yani çok bir, bir şey beklemiyordum da gene bir dünya gözüyle bir panda görseydik. Ben tabii. mesela Ankara'ya geldiğimde... önce yapılması gereken ilk yüz şey arasında a, panda görmek de var. 20 yaşında zürafa gördüm. Yani ne kadar mutlu oldum. 20 yaşında zürafa Aha, gördüm? İzmir'de yok da zürafa. 20 yaşında virgül zürafa gördüm. 20 yaşında zürafa virgül yok, zürafa gördüm. Zürafa da 20 yaşındaydı. Askele gittim abi demiştim. Ha, aynen. Tabii devren çıktı. Bu uzun diye bunu şey yapmışlar. <gülüyor> Posta. Haydi. <gülüyor> Neyse o zaman biraz ben size şey vereyim ya. Ben. Gezip gördüklerinizi anlatıyorsunuz güzel. Biraz da insanlara şey yapalım yani e, ne de, derler e, biraz bir, bir şey verelim. Bir, bir, şey, bir şey öğrensinler verelim. programdan. Kod montu hani bugün, bugün, verelim zarf mı? ay zarf atalım. <gülüyor> Dinleyicilerimize zarf atıyoruz. Bir <gülüyor> kötü <gülüyor> zarf veririz ya. Valla öyle bir şey yapabiliriz. Ya, ne, ne vereceğiz? Hollanda'nın Groningen Üniversitesi yaptığı Araştırmasını getirdi önümüze kodu. Bize de söylemek düştü. Bundan sonra diyorlar ki işte efendim adamlar, kadınlar özellikle bunları iyi dinlesinler. Çorap bir yemeni... şey söylenmeyecek galiba. yok, yani. yok, yani yok bu ya, kadar, şey değil. Girişi bu kadar uzunsa bu herhalde... İçerik biraz zayıf devamı demek Devamı... Yani... <gülüyor> giriş olduysa içerik baya, zayıftır bir bayağı üniversitenin adı nerede olduğu falan filan bayağı üzerinde duruldu yani abi onlar önemli hayır sonra... ben böyle konuşurken senin başına bir şey gelecek ve öğrenemeyeceksin. Evet, değil çok ya, korkuyorum hayır, mesela... burası Türkiye sonuçta Daha, sonuçta hemen oku hemen okuyorum abi ee, kadınlarda cinsel arzuyu arttırıyor ne arttırıyor? çorapla ee, çoraplı erkek mi? Hayır kadın kadın çoraplı kadın. <gülüyor> çoraplı erkeği gördün mü dayanamıyordum. <gülüyor> çoraplı kadın ya çorapla yatağa giren kadın kendini daha sıcak ve daha güvende hissediyor. E tabi <gülüyor> böyle olacağını <gülüyor> oluyor. <gülüyor> mest ondan sonra mest o yüzden diyorlar ki Bırak, bırakın çıkarmasın diyorlar. Böyle güzel erkek çorabı siyah böyle düşmüş hafifte. <gülüyor> Nasıl? Kalın kalın <gülüyor> çorap, da. kadın kadın. Kış Çorap dediğin kış. kış kış çorabı mı? Kış çorabı ya. Sen ne diye düşünmüştün? Bayağı kilotlu çorap <gülüyor> falan gibi. Hayır yok da külotlu çorap. Tabii o da güzel. <gülüyor> ne o da çorap var Allah Allah. Tabii canım senin çorapların. En güzel <gülüyor> çorap. En güzel çorap. Böyle nasıl? <gülüyor> Lezzetli çorap sonuç olarak. Küçük, küçük çoraplar var. Kobe çorapları var, pantolon <gülüyor> e çorapları var. Bu poland patik teknolojisi var mı? Vardır. O tahtası olduğunu biliyorum. O Tahtası var da o patik. Pati, o ayakkabı. Ha ayak ayakkabı. O ayakkabıda var. Mı? Modern sabahlar. Bodan sabahlar. sabahlar. Sevgi dolu bir dünyam var. Dört yanımda tüm insanlar. Dünya malı neye yarar? Dostluklarla yaşıyorum diyor sanatçımız. Buyurun efendim. Biraz kızıl biraz mavi söylemedik ya Hilal Hanım çok üzüldü. O kadar kızıl panda dediniz. Bir kere bile söylemediniz. <gülüyor> tamam diyorsun. ya söyleyelim ya. Be, i̇şte i̇nsanlar ama. rahatsız oluyor diye söylemiyoruz. E, herkes şey yapıyor ondan sonra ben söylemiş kadar oldum içimden hep akıtıyorum. İçim akıtıyorum. Tabii Çünkü canım, dışıma vurunca onları, herkes şey e, e, e, e, e. tepki görüyoruz Selal Hanım. Biraz kızıl, biraz mavi. Pandalığın asil <gülüyor> rengi. <gülüyor> Bakın bu da size en güzel herhalde şair burada ne kadar güzel betimlemiş. Başka dinleyicilerimizin dediği bir şey yoksa ben gündemi girdim bir Olduğu şey. Olduğu zaman ben şey yaparım. Aynen devam zaten. demişler yani. O kadar biz söyledik heykellerimiz bilmem demiştik. Hiçbirisi cevap vermemişti. Bakıyorum panda konusu gelince hemen herkes bakıyorum en birinci pandacı kendileri oluyorlar. Bu arada şimdi hazır hmm. Oktay Twitter'a bakarken aklıma geldi. Bizim tatlı bir modern sabahlar Facebook sayfamız var. Ona bir el atalım da bir 10 bine ulaştıralım kişi sayısını Niye? Pek Para bir numarası yok sayfanın da. param Para mı veriyorlar? Yuvarlak olsun ya. Ha yuvarlak rakam uyarlak rakamlar. Keşke niye, de niye demeydin. Ne o kadar yani. güzel bir davet yaptım. Her sabah Facebook'tan yarışma da yaparız eğer ilgi göreceksen. Ha, Bizi buradan duyurmayabiliriz ama yapalım. duyurduktan sonra bir tadı yok. Kendi, Kendi aranızda giden. yarışmalarınızı yapın. Kimden Kendi gelecek orada. o tadının Facebook sayfamızda o... 10.000 kişi var. V harfinden kuş. <Gülüyor> 4 tane, dört ön yapar, dört dört yapar. Dört tane ön yapar. Dört. Veste veste veste veste. Velis velis velis, velis, velis velis velis Bir tane daha vardı ya! <gülüyor> buyurun efendim <gülüyor> ee, Dünyada ne kadar cep telefonu var? <gülüyor> ama daha geçen gün konuşmadık mı bunu ya? Akıllı telefon konuşuldu Akıllı telefon konuşuldu <gülüyor> ha, kendine lezzetli gel. Lezzetli <gülüyor> gel Vallahi atacağım <gülüyor> kafana ha Söylemiyorum ben de sana rakama <gülüyor> şey, 7 milyar insan var 8 milyar mı faiz? 7 milyar insan var Çünkü Üç buçuk bazı... milyar mı? Neredeyse 7 milyarda cep telefonu var Neredeyse abi. değil fazla olması lazım Bir de millette lazım. para yok diyorlar <gülüyor> Fazla <gülüyor> olması lazım abi o kadar cep telefonu dükkanı var. Hepsinin vitrininde onlarca, yüzlerce telefon. Çok mantıklı. Onlar, evet onlar kullanın. Ben hep ona... Bu bu kadar telefon ne oluyor Ha doğru. Stoklara sayıyorlar mı? Stok sayıldı Stok, mı? Çünkü cep telefonu stoklu çalışmaya alışkın bir sektör. Doğru söylüyorsun. Valla 7 milyon. Herkes valla şu eski telefonlarını bir verse şöyle bir... Nereye? Ekran. Verse verse verse. Nereye verse? <gülüyor> yani şimdi hep eşe dosta veriyoruz ya mesela. Eski evet, telefonları annelere, annelere veriliyor, veriliyor ya. O anneler bile artık şey 3S kullanmaya falan başladı yani. 3S, 4. 4 kullanan anneler var. Onları görüyoruz. Durumları olan şeyler hep eski annelere, babalara veriliyor. Onları da bir daha geniş kitlelere ulaştıralım. Daha bir şey olsun. Herkes telefonda olsun. Çünkü... Ee, telefon sahibi insan sayısı 2.7 milyar aslında. Orada bu kadar artan... telefon var ortada. Ne, yaptınız? E, ne oldu şimdi? Herkes bir çekmecelerine baksa oradan folder folder şey çıkar. Gerçi bunların bir kısmında altın falan da var biliyorsunuz. Ben en son annebe götürdüm telefonu. Ha, kafana attı. Kafama attı çalışmadı ortaya çıktı. Aynı Ama... telefonu ben Ork'lay'a da götürmüştüm. Hangi telefonu? Hani bir tane böyle açılan telefonum o var o ya. O telefon çalışıyor da o telefonun dilini anlamak çalışmıyor? lazım. Yani çalışmıyor. <gülüyor> çalışmıyor <gülüyor> yani. Çalışmıyor. <gülüyor> Ama telefonun dilini anlamak lazım da çok zordu o telefonu. O daha hala... Duruyor mu ya sende? Valla başka Ulan, kimse de görmüyor değil Orta ayakkabısını giyen adamdan bahsediyoruz. O telefon tabii ki o telefonu bu Selin'e verecek ilk <gülüyor> telefonun diye. Ben iki ayda bir onları tam şarj tam deşarj yapıyorum. <gülüyor> Bak gördün mü ben eminim bunu tekrar kontrol ettim. Ne kadar ya. güzel kavanozlara koyup mı yapıyorsun? Valla eski şeyleri... Kavanozun vallahi. içine koyup cep telefonu kavanozlara. Valla şey Hafir yapmak zeytin lazım. Ya. bir de sirke bir de aspirin. Çok güzel kanını <gülüyor> da sulandırır. Çok teşekkür ederiz vallahi Ege'nin. Çok güzel şey, şey telefon tarifi verdin. Ya bu düzenli olarak elmas fiyatları çıkıyor ya. Elmas nerede? Ha be! Ege aramıza hoş geldin. <gülüyor> Yıllar sonra aramıza hoş geldin diyebileceğim bir şey. Zayıf elmas nerede? Çekil, elmas nerede? Şey Bak. Girdik Bak, işte. Lezzetli hermahat nerede? Kapı açıldı. Oktay Do bu niye? Ne, bu ne dedi ama doyurmadı. Ne? Bak devam ederiz. <gülüyor> Hong Kong'da düzenlenen bir açık Hong arttırmada... Hong Kong değil. Hong Kong orta diğer boy, boy, dillerini... Evet devam Orta yap. boy büyüklükte Bil ne olabilir? Kalf. <gülüyor> <gülüyor> değil. <gülüyor> kalf değil mi? Kalf dediğimiz bildiğimiz kalf sevgili dinciler ama o değil. Değil. İnsan organı diye düşünmeyin bunu bir şey diyor şimdi. Demin az, az, mu? Az, az. Ürün. Ürün mü? Evet. Orta boy büyüklükte orta bir boy, kavunda değilse. Orta boy bir ne? Yumurta değil Yumurta mi? büyüklüğünde. <gülüyor> yumurta boyundaki e, orta boy bir yumurta boyundaki beyaz elmas e, kaç liraya? Elmas yedir! Oktay kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma yani. O atak Tam geçiriyorum. Konu kapanmış derken şak şak şak lezzetli vurdu. <gülüyor> ya eceğim. Ben seni anlıyorum. Ben şu şey habere bakarken kendimi sorayım. Elmas yedir! Elmas Bak, Bak tutamadım ben de tutamadım. 61.1 milyon liraya satılmış. Ne Kime? yapıyor? Xlerc bir, de bir şey yumurta, değil mi? bir yumurta büyüklüğündeymiş. Öyle büyüklükte elmas bulunduğunda onu kesip, de hani küçük küçük pırlanta yapalım diye uğraşmıyorsun. Kesip onu mi? Büyük tutmak lazım. Kesip dedi canım? bu adamın şey yani anlat. Peynir mi alıyorsun sen ya? Yani o, o fazla şey bana, bunun yerisini kes. Yarısı <gülüyor> Yerisi, o değil. Muhteşem. Abi bütün satıyorlar, bonfile gibi. Bütün satıyorlar, evet. Bunu kulağını almayayım. Aynen, bir şey Öyle yok kulak dedi dinçler üst tarafta o kalın olan yerde böyle bir bir parça daha var ya sonradan sonra ona kulak deniyor M Tam şey. muhteşem evet. oval elmas diye geçiyor bu muhteşem oval elmas <gülüyor> çok çirkin bir dizi isim <gülüyor> <gülüyor> iş tutmaz ya ikinci bölümde yeniden kaldırdı muhteşem oval elmas ee, telefonla çıkarttırmaya katılan biri tarafından satılan. Ay şu an o elmas satıcısının da ben arkadaşlarıyla meslektaşlarıyla sıkıntılı sohbetlerini Her taraf demokrasi oldu abi taç alan yok. Taç eskiden krallıklar olsa kim bir Tabii canım. Kaç de, tane kral onun peşinde koşardı Bir de hiç, kral diye. için affedersin hani amiyane tabirle kralı hiç böyle şeyler koymaz ya. Yani Tabii canım. ne olacak? Şimdi adam yine durumu olsa da şimdi benim 100 milyon dolarım olsa ben adam yerine konulurum da e şimdi 60 milyon dolarını buraya verdin. Ben düşünürüm abi orada Neyi tekrar. Niye hesaplıyorsun? Hayır, ne oldu ya? Abi 60 milyon dolar 30.8 30. milyon dolar zaten. 30 mu? Daha Onu 20. da düşünürüm Oktay ya 30 milyon Ama çok iyiymiş alayım bir tane demem yani. Tamam ne durumda düşünüyorsun? İşte 100 yani... milyon dolarlık bile adam bile bunu düşünürken adam sıkıntı yani elmas. Krallıklar düşünürüm. olsaydı bunlar çok güzel yer Asa masa yaparız falan der. Efendim çok güzel asa modellerimiz var. Onun tepesine koyuyoruz. Taç modellerimiz var. Şöyle pelerin. Pelerini mesela burada broş olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir şık bir gecede. E, mesela taç töreninde kullanabilirsiniz. de Adam, Adamın demek ki daha çok bu parası var artık. Bu, krallık mı kuracak hocam? O elması istiyorum demiş. Abi. Belki de krallardan biridir bile. Hayır, belki. belki de krallık kuracak doğru söylüyor. Nereden başlayacaksın abi? Buradan İlk başlayacaksın. İlk önce taçtan tahttan başlayacaksın. Gideceksin sitelere. Bulamazsın yani, ki. Şimdi her şeyi yaptın. Ülke hazır bilmem ne bekliyor. E taç? E taça küçücük şey kadar böyle. Olmaz. Taç kadar... olmaz. En başta taç. Sonra taht. Sonra saraylar falan sonradan yani o zaten 3 kuralı 3T kuralı değil mi? Touch, tight, tight. Tight. Doğru. Ellerinde şey olmuyor mu ya kralların? Elleri hep şey oluyor, i̇şte. yara oluyor. Çünkü hep <gülüyor> yüz <yüze> iletişim <gülüyor> oldukları. şey için. doğru. Bir, yani İngiltere'de bir de dop veriyorlar. Bir şey olması lazım Top elinde. Dop değil be. ...dünyayı simgeleyen öyle bir şey var. Evet ya öyle bir şey olmuş. Bir, bir elde bir, bir, bir şey oluyor, asa, asa, ya, asa top, oluyor. Yastık en ha, kötü bir kırlent oluyor diyebilirim. Asa bir tane de yuvarlak veriyorlar. Kırlent Yuvarl o, kırlent o yuvarlak. O oyun oynuyordur kral, ben sana söyleyeyim. Çocuk krallar evet. zamanında. Onun Zaman, onun üstünü mesela taş. Mesela yuvarlak bir ya, şey olduğunu okta, düşün. topta her şeyin taş. üstü taş. Topun üstüne taş koyar pelerinin üstüne taş koyar kafaya ne koydun kafaya derler taş koyar <gülüyor> o oya yani. lavaş yaptırır lavaş Mesela onun içine taş yani o kadar Avrupa'da kral var kraliçe var onlar da yani törenden törene taht tabii şey taç gibi. ben gördüm yani ben Hollanda kralı falan diye konuştuğumuz adamları takım elbise böyle krallık mı olur ya Nala dostu size de krallığınıza dediği adam istifasını vermiş. Ama evinde nasıl davrandığını bilmiyoruz abi o adam. Evinde de ben söyleyeyim ne kadife canım? pijamalarla dolaşıyordur. Yani en fazla. O hiç belli olmaz. <gülüyor> da erotik sesini kullandın. Yok, yani şu erotik anda sesim değil bu fayda. Ege sen kendini kurtar. Ben bir de şeyden e, umutsuzluğa kapılıyorum bazen. Böyle ekonomi haberlerini dinlediğin zaman şey evet. diyor ya ülkenin hazinesinde şu kadar döviz şu kadar var şu kadar altın var. Evet. Yani ülke hazinelerinde de artık tad yok. Lezzetli hazinedir yani. Sadece dövizde altın olur ve orada böyle bir sandıklar falan olsa, İşin, değil mi? Altın dediğin yani hani, vardır abi zaten onlar. Onlar e, söylüyor ki hani ben sike böyle şey şekilde olsa diyor. Böyle sikeler hani, falan böyle şey kılıçlar, bir şeyler falan. böyle. Hakikaten bir hazine odası havası. O gene böyle kayıt altında alınır falan. Onlar söylenmiyordur ya. Yine kayıt altındadır onlar. Ya mesela, o tip şeyleri müzeye koyuyorlar. Ne anladın ben Hazine odası diye bir şey olsun. Ülke kurulurken mesela getirilmiş hediyeler. Mesela düğünde takılan takılar. Hep müzeye ondan. Mesela bizim Ama hatırası olanlar olur ya. Evet. Mesela annenin işte babanın taktığı bir şey oldu falan böyle bir şeyler. Yok onlar yakın onlar olduğu, olduğu için sorabilir. Ya. O yüzden şey bozdurulmuyor Oktay. Mesela uzaktan birisi bir şey taktığı zaman bir daha ne zaman göreceğin dediğin zaman o hatırası Bozdurulur. hatırası olmuyor. O hemen bozduruluyor. Tamam. Ama yani yüz yüze baktığın her an bir şey sorarsan sorabilecek insanlarınki bozdurulmuyor. Sorabilecek Kana, dediğim, Kanada. Ha, ne yaptırız, kan Kanada, ne yaptınız benim takımaltı Kanada elçisi Abi. tabak getirdi. Nasıl satarsın. Sağ, ama mesela... sonra, neden? Çünkü bir sonraki gelişinde Kanada elçisi sorabilir. Geçen gelişimde bir tabak getirmişti. Nerede bizim... o? Göremedim buralarda. Meyve çıkardılar, hiç bizim tabakta gelmedi. Ama mesela Yunanistan olsa komşumuz oluyor ya kendisi. Komşumuz oluyor. oluyor. O çünkü mesela vırsıp yani gelebilir. <gülüyor> vırsıp gelebileceği için de sorar yani. Tabi Görmek ister. Onu risk etmemek lazım. Ben, ben öyle bir hazine odası için ee, Valla öyle bir yasa çıkarılsa Bundan sonra ülke hazinesi kurulacak diye Sonuçta kimsenin cebine abi, gitmiyor Abi orası ben sana bir şey söyleyeyim mi Mesela de bu elma depoya, salısı, Böner, depoya. En güzel tarafı o Depo hazine odası dediğin depo zaten Ara ara böyle bir girilecek Abi oraya. Tansu Çillerin giydiği kepenek de orada olacak ya Ya kepenek Kaldır müzeye alt sınır, koy. alt sınır mı koyacaksın yani Şu kadarın üzerinde. Lezzetli şeyleri koyacaksın. Ne, nasıl şey yapacaksın onu? İşte Yapamam. Yani yapamadım. Belli şeyler var işte. Buna kaide Sike, koyacaksın. E, değerli taş, şövalye zırhı, kılıç. Evet, o da kalktı mesela şövalye zırhı. Ne kadar güzeldi hiç törelerine sahip çıkmış. Geleneklerine. Yani İstanbul'da işte müzede sergileniyor işte o haçlı seferlerinden kalma şeyler falan. Hı hı hı. Onları al mesela güzel bir hazine odasında. Sergilen. Herkes müzeye koyuyor. Her şey seni müze. Seni son derece haklı buluyorum. <gülüyor> Ve seni anlıyorum. Nagihan Alçı yaklaşım. Ne kadar güzel konuyu hemen bağladı ya. Değil mi? <gülüyor> evet. Canım ya. Başka? Aa, başka şöyle bir şey var hocam. Onu siz ne diyorsunuz merak içinde Şimdi Can Bonomayı biliyoruz. Biliyoruz. Ülkemiz Erovizyon'da en güzel şekilde. Tamam. E, çok iyi biliyorum. Diye biliyorum. E, çok genç iyi kızların sevgilisi diyebiliriz. Çok iyi biliyorum. Genç kızların sevgilisi. Aynen. E, hatta bu perşembe yarın e, if performance olduğu da şeyi var. Tamam onu, onu da mi? biliyorum. Onu, onu çok da iyi var. biliyorum onu da. Onu da çok iyi biliyorsunuz. Şimdi o hep motorla geziyor. Ee, motorla gezerken bir süre önce Berrak Düzün Ataş'la beraberdi. Evet. Uh -huh. ee, Berrak Düzün Ataş'ın kafasında ne vardı? Gask, Bask, kask. Kask Bask vardı. Tabii şimdi motor olmayan bir insan olduğu için ne oluyor? Kaskı Can Bonomo'dan şey Şimdi yapıyor Şimdi bu motor sevgilisi olan kızlara He. ben şeyi sormak istiyorum Mesela motor sevgilim var evet. Ondan önce yokmuş Kaskı kendin mi alıyorsun yoksa Yok, sevgilin aynen. mi alıyorsun Motorun ikinci kaskı oluyor Motorun Sev sevgili kaskı, kaskı, kaskı oluyor ama sevgili değiştikçe kask değişmiyor Değişmez ya. mi? Yani kim bilir o kaskı daha önce kimler i̇şte taktı demez mi Şimdi yeni sevgilisi var ee, Didem Hanım diye o da bir manken kendisi Aynı kaskı Şimdi mı? aynı kaskla yakalamışlar ee, işte... Olmaz bence kask Sev... kızla beraber Sonuçta aynı erkekle de yakalıyorlar abi ya onun niye onun niye yadır gömüyoruz? O ayrı Hayır. bir şey. Onun giydiği Sonuçta... kask, onun giydiği kask aynı kask yani. Ya yani en son ayrılırken mektuplar falan filan bir şeyler verirken şey kaskı yapabilir. da vereceksin. Ya kaskı veriyor zaten. Kask Jambono bu sabit kalıyor da. Hayır işte Jambono'nun kıza vermesi lazım. Ha, senin... Berra Berra vermesi lazım. ataç. Ona vermesi lazım diyor yani. Yani kask şey olması lazım. Bunun evet. ee, nasıl diyeyim? defterine yazılmış Ne aslında. yani şimdi bu çok demirbaştır. De, bu. de çok şey yapamıyorum. Onu güzel bir kuru temizlemeye verirsin kaskı. Ya vermiştir belki abi. Sonuçta bu, bu kask kullanımında rıza önemli değil mi? Evet abi sonuçta eğer kas motorun arkasına mi? binen sevgilin eğer ben bu kaskı kullanırım diyorsa Aynı kaskı abi. kask da abi? şey de değil yani. Şimdi o kızcağız sürekli de taşıyacak. ay Bugün Can'la buluşacağım. Kaskımı alayım da gezeyim. O, yani öyle bir nasıl. durum yok tabii. Yani, çok saçma olur. Ben. E, ben öyle düşünmüyorum. Yani, Şeyde Can Bonomo'da... <gülüyor> bence bence burada Can kask, Bonomo kask tamamen... Kask çok pahalı? Pahalı. Göreçel için ne kadar Pahalı, pahalı. Yani 300, 500, 400... O kadar dokun. var mı kasklar? Tabii. Lezzetli kask almaya kalkıyorum pahalı, da. Pahalı pahalı, bayağıca pahalı. Yani, Daha da pahalı olanlar. Sevgilinin kafasını emanet ediyorsun yani kask sabit kalacak ya da sevgiyi değiştirmek için para biriktireceksin önce. Önce bir kaskı şey yapıyorum. Kask yaptım. parası birikince ayrılma hakkında <gülüyor> olacak. Kask parası. Çok güzel Maalesef ya bu. Maalesef ülkemizi kanayan ya da kask kaskı kendi getirecek diye sözleşmeye koyacaksın. Valla ben yine kuru temizlemeden yanayım ya. Yani onunla uğraşılmaz. Yani kuru her temizleme şey... standartını doğru koymazsan içi kolonyalı mendille silinip Tekrar yeniden Çok başlayan ilişkilere temizleme diyorum burada yani. konuşmak zorunda kalır. O bir falan. kere ıslak bir temizleme. Islak mendille şey değil bizim söylediğimiz. Bildiğin gidiyorsun. Fişini de getirirsin. Bu da benim işte kuru Fark temizleme. Fark etmez benim. ki abi bu kurum zaten diye açıklar adam sana. Ya bir de Pis ünlüysen her... mesela magazin gazetesinde işte ayrıldığım tarih işte ne bileyim 3 Ekim. Hı hı. Kuru temizleme faturasında 4 Ekim ayrılır ayrılmaz. Ben bunu kuru temizlemeye verdim. Yeni mi sevgilinle göstereceğim. Belki gitti orada perdesini temizletti fişine onu da yazacağız işte pantolon kask. yazıyor gömlek yazıyor kask kask diyor. diye kalem yoktur kuru temizlemecide Olması olur mu? <gülüyor> Elle yazıyorlar olması. Sırf bu bu bu, bu şey yüzünden sevgilisi değişir. Sürpriz de kaka şey. yazıyorlarmış kuru temizlemecide. O sektör yüzünden <gülüyor> çıktı ya. Kask. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok güzel şarkılardan bir tanesi sevgili dinleyiciler. Neyse ki vaktimizi e, ayarlayacağız. Bu şarkıyı muhakkak size baştan sona çalacağız. E, bunu müjdelemiş olalım. Buyurun efendim son dakikalar, son espriler. E, son dakika, son espri. Şöyle bir okta Bey'e dönüyorum. Yani yapacak, yani şöyle diyecekler. Son, son esprisi hiç güldürmedi. Öyle bir şey olsun istemiyor. <gülüyor> Kask tartışması devam ediyor. Valla mı? Hmm. kimin arasında genel dinleyicilerimiz de katılmış bu tartışmaya. Bizim biz... çok motorcu Nedir? dinleyicimiz var. Bak... Bundan önce bir görüş ayrılığı yaşadık ya. Evet. Biz son konuşmamızda yani. E motorcu dinleyicimiz olabilir, motor sahibi olabilir ya da sevgilisi motorcu olan bir e, hanımefendi olabilir. Yani motor kullanan motorcu da Ya da beyefendi da olabilir. İşte ha ya beyefendi ya şey buna bir açıklık getirirse hem biz fraksiyonları dönünüz eleştirilecek bir şey midir yoksa hani hanımefendiler şey mi diyor acaba hiç önemli değil. Ben bunu kafama dakarım. Kafamı korur mu korumaz mı ona bakarım Kask, diyor. Kaskın içi kafa kafa kokmaz mı demiş mesela Ali Özgür Bey. Yani işte biz dışarıdan insanlar olarak bunlar aklımıza geliyor. Ee, birbirimizi kırmadan hakaret etmeden tartışabilmeliyiz. Ben de onu diyorum. Son derece haklı buluyorum seni Ege ve devam ediyorum. Bizim dükkana gelen motor arkadaşlara ben soracağım bunu. Neyi? Pardon diyeceğim beyefendi tatlı tatlı sohbet ediyorsunuz. Biraz yanınızda oturabilir miyim diye. Her motorda ikinci kask var değil mi? Bir motorcunun olmazsa evet. olmazı diyebilir miyiz ikinci e, kaskı? Evet tabi yani eğer arkasına adam alıyorsa adam dediğim insan. Adam gibi adam ha, Arkasına Motorcu insan alıyorsa. Arkasına sadece bir kişi alınacak diye bir kural var mı trafikte? Evet. Ve iki kişi kaskları taktılar sığıştılar olur mu? Beş kişi binen de var. Ailecek binen insanlar var. Yasak mı? Yasak Ege Nasıl yasak ya Nasıl yasak E çünkü onun orada kapasitesi yazıyor kaç kişi araba. Nerede yazıyor ben hiç yandı böyle şimşekler falan görüyorum da kapasitemiz iki kişidir falan diye bir Aa, şey canım yazıyor. ruhsatında yazar İstiyap adı yazıyor mu Tabi canım ruhsatta yazar İstiyap adı e, sepetlilerde mesela o ayrı mı yazıyor Oktay denizci 2. Dünya Savaşı'ndan beri Sepetli kullanılmıyor. <gülüyor> Nasıl kullanılmıyor Sepetli dediği de ben çok deyince, onu anlatayım da ben çok Bir tek bu adamın bir şey ya. var Konuyu oraya getireceğini adım kadar emindim Bu <gülüyor> Oktay'ın en bir Konuyu oraya getirmedim bir tane soruyla sordum Yani Yani o 2. Dünya Almanlar kullandıktan sonra bitti o ekol Hadi ya evet. Hı -hı. Var bir tane Ankara'da ben görüyorum i̇şte Hep orada. aynı adam <gülüyor> <gülüyor> yani, Bir tane olduğunu oradan anladım zaten yani ondan, ondan kelli kimse kullanmıyor. 3 yani kişi mesela 3 kişi biniyorsa motora 3 evet. tane mi kaskı taşımak zorunda? 3 kişi motora binmez ya. 3 kişi motora binilir mi? 2 kişi idealdir tamam yeter. üstüne daha fazla 1 kişi daha. Hayır efendim. Zor. Zor. Peki. Ben Ama... bugün onu sorarım e, netleştiririm. Kime? Kime soracağım? Motorlu veriyorum. misafirlerimize sorarım. Arkadaşlarıma sorarım şey yaparım. Facebook sayfasından soruyorum en kötüsü. En, en kötü. Güzel. Vallahi bak Facebook sayfasını nasıl hareketlendireceğim diyordun. Sana en i̇şte güzel sayfa coştu. Sayfa coştu. Facebook şu Züker anda coştu. Zükerberk düşürsün. <gülüyor> Bundan sonrası onun sorunu. <gülüyor> Kardeşim benim. Buyurun efendim. Esprilerinizi, şakalarınızı siz lütfen. Siz buyurun alalım. yani. Siz esprilerinizi, şakalarınızı hep böyle üstümüze ağır yükler bindiriyorsunuz. Acık da siz esprinizi, şakanızı yapın. Ha, bana espri diyorsun. Hemen e, ben sonuçları açıklıyorum o zaman. Evet. Bir Yap. raporlar elimize ulaştı programımızda 36 tane espri yapılmış. Bugün. Bugün <gülüyor> sadece, bu hafta mı? Sadece bugün. Hayır ya. Sırf bugüne dair 36'ı. şuradan raporlar geldi. E, elmas nerede espirisi O espri sayılmıyor Hepsi canım. Hepsi birer tane sayılmışmış. 6-7 defa edildi aynı raf. <gülüyor> 6 <gülüyor> defa edilmiş tek sayılmış o. Ama zaten o zaman lezzetli <gülüyor> espri değil e, esprimizde en az 3 kere de ondan vardı. Lezzetli yok mesela lezzetli Hiç değil o, tek sayılıyor düzenli yani. Düzenli kullanım mı şeyden çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar Espriden çıkarıyorlar. Yani düzenli kullanım olursa. Ama Elmasnir'de sayılmış. E, o bir sayılmış. O da e, Fahir sana yazılmış. İlk kullanan sen olduğun için herhalde. En günahsız Biz, benim ya o yüzden. kadık oldu. Estağfurullah. Bizim yaptığımız, bizim o şakalarımız hiç o şaka gü gün Mesela değil. bugünün en günahsızı bir de ben ilk kullandım. Yarın öbür gün siz en günahsız olduğunuzda da siz kullanacaksınız. O zaman günahlara dikkat edeceğiz. Yani günahıyla sevabıyla bu program bizim <gülüyor> sahip çıkalım, hiç şey yapmayalım. <gülüyor> şaka sayısından günah sayısına geldik. Yine dayandık. Ama çok birebir bir şey vardır orada ya. En günahsız. Yani günahla şaka o... Atbaşı gider. Atbaşı mı gider? E, sonuçlar açıklandı. Hepimizin gözü aydın. Bunları az sonra e, dışarı çıkarken de bize verilecekler. Az tekrar. sonra Face'den face de o değil mi? Ve de paylaşacağız bunu. de paylaşacağız Evet, onu. Facebook sayfamızı coşturacağız. Facebook ıslah modern sabahlar sizi neler vektör neler? Neler neler, neler neler. Komikli video paylaşalım bari. Vallahi komikli çoklu video paylaşımlarınız için teşekkürler. Hani bize dinleyicilerimiz şey demişti. Geçen senenin videolarını izleyip gülüyorsunuz. Biz size yeni videolar gönderelim demişti. Onun yok ki. Gürdal Koç'un bir dolu video var da. Kimse göndermedi. Yeni video yok. E varsa göndersin bari. Murat Gürdal dışında da bir iki dinleyicimiz daha yazmıştı öyle. Ben size göndereyim falan diye. Öyle kaldı. Siliye basıp mı getirecek acaba? Herhalde öylece. olsun diye. Yani onları söylesinler biz de bakalım ki rahat edelim ya. O zaman programı bitirme zamanının eee geldiğini Evet. Yarın sabah yeniden buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel bir çarşamba diliyoruz hepinize. Bütün deneylerinizde başarılar diliyoruz. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.